Rahat suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Mimra. Ra Bunlar kitabın Kur'an'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen bu Kur'an haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah odur ki. Gökleri şu görmekte olduğumuz şekilde direksiz yükseltmiştir. Sonra emri arş üzerinde hükümran olmuştur. Güneşi, ayı da teshir etmiştir ki, bunların her biri muayyen bir vakte kadar seyir ve cereyan eder. Her işi yerli yerinde o tedbir ve idare eder. Ayetleri o açıklar. Ta ki Rabbinize kavuşacağınızı iyice bilesiniz. O yeri enine boyuna uzatıp döşeyen, onda oturaklı Dağlar ve ırmaklar meydana getirendir ve o meyvelerin hepsinden yine kendilerinin içinde ikişer çift yaratmıştır. Geceyi gündüze o bürüyor ki bütün bunlarda iyi düşünecekler için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Arzda birbirine komşu kıtalar vardır, üzüm bağları, ekinler. Çatallı ve çatalsız kurmalıklar vardır ki hepsi bir su ile sulanıyor. Böyle iken biz onlardan bazısını yemişlerinde ve tatlarında bazısından üstün kılıyoruz. İşte bunlarda da aklını kullanacak zümreler için elbet ayetler vardır. Eğer kafirlerin seni yalanı çıkardıklarına şaşıyorsan asıl şaşılacak olan onların biz Toprak olduktan sonra mı ve yeniden mi muhakkak yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini tanımayanlardır. İşte boyunlarında laleler bulunanlar bunlar. Ve işte içinde müebbet kalacakları ateşin yaranı da yine bunlar bunlardır. Müşrikler senden iyilikten önce çarçabuk kötülük isterler. Halbuki onlardan evvel nice ukubet misalleri gelip geçmiştir. Hakikat Rabbin zulümlerine rağmen insanlar için mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin ikabı da cidden çetindir. O küfredenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen Habibim. Ancak bir münzirsin. Eğri yolun encamını insanlara haber verensin. Her kavminde bir hidayet rehberisin. Allah. Her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi artık yapacağını bilir. Onun neslinde her şey ölçü iledir. O görünmeyeni de, görüneni de bilendir. Çok büyüktür. O her şeyden yücedir. Sizden sözünü kim gizledi? Kim onu açıkladı? Gece karanlığında gizlenen, gündüz yoluna giden kimdir? Onun ilminde birdir. Onun ve her insanın önünde, arkasında, kendisini Allah'ın emriyle gözetleyecek takipçi melekler vardır. Bir kavim özlerindeki güzel hal ve ahlakı Değiştirip bozuncaya kadar Allah, şüphesiz ki onun halini değiştirip bozmaz. Allah bir kavminde fenalığını, azabını diledi mi artık onun reddine hiçbir çare yoktur. Onlar için ondan, Allah'tan başka bir veli ve yardım eden de yoktur. O oh, size korku ve ümit salarak kimşeyi gösteren, yağmurla ağırlaşmış yüklü bulutları peyda edendir. Gök gürültüsü onu yani Allah'ı hamd ile melekler de ondan korkusuna tesbih ederler. O yıldırımlar gönderip onunla kimi dilerse çarpar öldürür. Halbuki onlar Allah hakkında mücadele edip duruyorlardır. O kudret ve azabından Çetindir. Hak olan davet ve dua ancak ona. Da. Onu bırakıp çağırdıkları, dua ettikleri putlar ise kendilerine hiçbir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan adam gibidir ki o buna asla ulaşıcı değildir. Kafirlerin duası sapıklık içinde kalmaktan başka bir mahiyette değildir. Göklerde ve yerde kim varsa, onlar da gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a secde eder. De ki Habibim, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De Allah'tır. Söyle o halde onu bırakıp da Kendilerine bile ne bir faide, ne bir zarar yapmaya malik olmayan bir takım veliler mabutlar mı edindiniz? Söyle. Gözü görmeyenlerle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla nur bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü? Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Kainatın yegane hakim ve sahibidir. O gökten bir su indirmiştir de vadiler kendi miktarlarınca sel olmuştur. Selde yüze çıkan bir köpük yüklenip götürmüştür. Bir zinet veya bir meta arayıp yapmak için ateşle üzerine körükleyip yaktıkları şeylerden madenlerden de bunun gibi bir köpük o saha hasıl olur işte Allah hak ile batılı böyle çarpıştırır ama köpük atılır gider insanlara faide verecek olan şeye asla cevhere gelince işte bu yeryüzünde kalır Allah böylece misaller irad eder Rablerinin taatine icabet edenlere o icabetin daha güzeli vardır. Ona icabet etmeyenlere gelince, yeryüzünde bulunan şeylerin tamamı bir misli de beraber olarak kendisinin olsa, onu kurtuluşu uğrunda muhakkak feda ederdi. İşte onlar. Hesabın kötüsü onlar içimdir. Barınakları da cehennemdir. O ne fena yataktır. Öyle ya. Rabbinden sana indirilenin ancak hak ve gerçek olduğunu bilir kimse. O ama olan işi gibi midir? Ancak selim akılların sahipleridir ki iyice düşünür, idrak eder. Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler, misakı bozmazlar. Onlar ki Allah'ın ulaştırılmasını İdame ve riayet edilmesini emrettiği şeyi ulaştırırlar. Ona riayet ederler. Rablerinden korkarlar. Bilhassa kötü hesaptan endişe ederler. Onlar ki sırf Rablerinin rızasını isteyerek her zorluğa katlanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar hayır yoluna harcarlar. Kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar. Onlar için bu dar dünyanın iyi bir sonucu vardır. Ki o sonuç adın cennetleridir. Onlar atalarından, zevcelerinden, zürriyetlerinden, salah erbabı olanlar da beraber olmak üzere oralara girecekler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına sokulacaklar ve şöyle diyeceklerdir. Sabrettiğiniz şeylere abi. sizlere selam ve selamet. dar dünyanın en güzel sonucu durur bu. Allah'a verdikleri sözü kuvvetli teminat ile de destekledikten sonra bozanlar, Allah'ın bitiştirilmesini, idamesini emrettiği şeyi, rabıtayı kıranlar, yeryüzünü fesada verenler yok mu? İşte onlar, lanet onlara. Yurdun kötüsü olan cehennem de onlara Allah kimi dilerse onun rızkını genişletir, daraltır. Onlar el-Mekke dünya hayatıyla böbürlendiler. Halbuki dünya hayatı ahiret yanında geçici ve değersiz bir metadan başka bir şey değildir. O küfredenler ona peygambere Rabbinden bir azap mucizesi indirilmeli değil miydi derler deki ki, şüphesiz Allah kimi dilerse onu dalalete götürür. Gönlünü kendine çevirdiklerini ise doğru yola iletir. Bunlar iman edenlerdir. Allah'ın zikriyle gönülleri, vicdanları huzur-u sükûne kavuşanlardır. Haberiniz olsun ki kalpler ancak zikrullah ile olgunlaşır. İman edip de güzel işler, hareketler ve ibadetler yapanlar. Ne mutlu onlara. Nihayet dönüp gidilecek güzel yurtta onların. Senden önce nasıl peygamberler gönderdiysek öylece, seni de kendilerinden evvel nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i onlara okuman için gönderdi. Onlar Rahman'ı tanımazlar. Sendeki o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim. En son dönüşümde yalnız onadır. Bir Kur'an ki eğer onunla dağlar yerlerinden koparılıp yürütülseydi veya onunla yer parça parça edilseydi yahut onunla ölüler konuşturulsaydı işte o ancak bu Kitabı Kerim olurdu fakat bütün emir ve budrete mutlaka yalınız Allah'ındır iman edenler hala şu hakikatı bilmediler mi ki Allah bileseydi elbette insanların hepsine birden hidayet ederdi o kafirlere gelince Allah'ın vaadi erişinceye kadar kendi sunu taksirleri küfürleri kötü amelleri yüzünden ya ansızın başlarına büyük bela çatıp duracak yahut o bela yurtlarının yakınına konacaktır. Şüphesiz ki Allah vadinden dönmez. Andolsun ki Habibim senden evvelki peygamberlerle de istihza edilmiştir de ben o küfredenlere bir zaman için meydan vermişimdir. Sonra ise onları yakalayıverdim. Bu benim nasıl ve ne müthiş bir ikabımdır. Her nefsin hayır ve şer bütün kazandığına nazır olan zatı ecellü a'la böyle olmayan gibi midir Onlar Allah'a ortaklar tanıdılar de ki bunlara at takın necidir ne iş yaparlar bunlar yoksa siz yeryüzünde ona Allah'a bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? yahut gelişigüzel sözün dış yüzü ile mi kendinizi aldatıyorsunuz Hay. O kafirlere, müminlerin aleyhindeki tuzakları süslü ve hoş göründü. Bu onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir hidayet veren yoktur. Bu dünya hayatında onların hakkı azaptır. Ahiret azabı ise daha zorludur. Onlar için Allah'tan, Allah'ın azabından kurtaracak hiçbir koruyucu da Yoktur. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin sıfatı şudur. Altından ırmaklar akar onun yemişleri ve gölgeleri daimdir. İşte fenalıktan sakınanların mesut ahkibeti, kafirlerin sonucu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen bu Kur'an ile sevinirler. Fakat peygamberlerin aleyhinde birleşen güruh bir içinde onun bir kısmını inkar eden kimseler de vardır. Peki ben ancak Allah'a kulluk edip ona ortak boş mamamla emrolundum. Ben ancak ona dua ederim. Dönüşümde yalnız O'nadır. İşte biz onu Kur'an'ı böyle Arapça bir hikmet olarak indirdik. Andolsun ki sana vahiy ile gelen bu ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan Allah'tan senin için ne bir yardımcı vardır ne de bir koruyucu. Ant olsun ki biz senden önce de peygamberler göndermişiz. Onlara da zevceler ve evlatlar vermişizdir. Allah'ın izni olmadıkça herhangi bir ayeti, bir mucizeyi getirmek hiçbir peygamberin haddi değildir. Her zamanın kulların maslahatlarına göre yazılmış hükmü vardır. Allah ne dilerse onu yapar. Bazısını mahveder, vücuda getirmez. Bazısını da vücuda getirir. Ana kitap onun neslindedir. Bizim onlara, onların başına gelip çatacağına söz verdiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, yahut seni ondan evvel öldürsek de, ancak sana düşen vazife, risaletini tebliğ etmektir. Hesapları, cezaları da yalınız bize aittir. Hem onlar... Gözleriyle de görmediler mi ki biz kudretimizle arza? Kafirlerin diyarına geliyor. Onu etrafından eksiltip duruyoruz. Allah hükmeder. Onun hükme ardına düşüp de red edebilecek de yoktur. O hesabı pek çabuk görendir. Onlardan evvelki ümmetlerde peygamberlerine tuzaklar kurmuştu. Fakat bin netice bütün tuzakların cezası... Allah'a aittir. Herkesin ne kazanacağını o bilir. Dünyanın sonu kimindir? Yakında tafirler bilecektir. O küfredenler şöyle der. Sen hak tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin de ki. Benim aramla sizin aranızda hakiki şahit olarak Allah yeter. Ve bunu nezdinde kitap ilmi bulunanlar dahi bilirler.